1565 numaralı konu, Hz. Peygamberin Abdurrahman bin Avfa, kendisine salavat getirmenin faziletini söylemeleri, evet, Abdurrahman bin Avf şöyle anlatıyor, ihtiyaçlarını ve hizmetini görmek üzere sahabilerden dört veya beş kişi gece gündüz Hz. Peygamberin yanından ayrılmazdı, bir gün hane-i saadetlerine vardığımda Hazreti Peygamberin evden çıktıklarını gördüm ve peşlerine takıldım, Hazreti Peygamber Ensar'ın ileri gelenlerinden birisinin bahçesine girerek namaza durduğum,